الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا وقائدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ve her bid'at zılaladır. Bugün 9. ders iman dersine devam ediyoruz. Hala delillerdeyiz. Kitap ve sünnetten, hala Kur'an'dan olan delillerdeyiz. Neyle ilgili? Amel imandan bir cüzdür. Birkaç tane ayet açığladık. Şimdi başka bir paragrafa geçiyoruz. Aynen Kur'an içerinden o de nedir? Her zaman iman zikri olurken ayetlerde emel de onu ile beraber ekiz gibi zikri olunuyor. Tek başına iman zikri olmuyor. İman ve salih amel. Hep böyle gidiyor. Şimdi o ayetlere bakacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Açıklamalarını yapacağız. Ondan sonra inşallah bu bitti. Hadislere geçireceğiz. Evet. Allah-u Teala pek çok ayet-i kerimede imanı amelle birlikte zikretmiş ve cenneti salih amelleri işleyenleri mükafatı olarak göstermiştir. Bu ayetlerde Allah-u Teala şöyle buyurur. İman edip salih amel işleyenlere gelince onlara da konak olarak Firdevs cennetleri hazırlandı. Evet. Şimdi bu ayette Cehf surası 107. ayet. İnnellezine amenu ve amelu ssalihati iman edenler ve salih amel işleyenler neymiş iman edenler ve salih amel işleyenler bu iki şey bir arada demedi iman edenler iman edenler ve salih amel işleyenler ve burada nedir bu bunun eşittir anladabildin mi ne oluyor Allah-u Teala ne diyor? Kanet lehum cennatul firdausi nuzula iman edip salih amel işleyenler bunların karşılığı nedir? Ne var bulari için? Kanet ne var bulari için? Cennatul firdausi Firdaus cennet Firdaus cenneti nedir? Şimdi cennet derece derecedir. En üstün derecesi nedir? Firdevs'tir. Firdevs nedir? Firdevs'ün sakfı tavanı nedir? Rahman'ın arşıdır. En üst derecedir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Himmetiniz yüksek olsun her şeyde." Değil mi? Bu beni yeter. Az olsun yeter beni. Hayır. Her zaman zirveyi hedefle. Doaya derken de sormayın cennetin kıyısını, köşesini. Hayır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer Allah'tan cenneti sorarsanız Firdevs'ü sorun. Himmetin yüksek olsun. Deme ya Rabbi benim bu filan arkadaşımı filan dostumu zengin et onun zekatından sarakasından bana gelsin. Bu aciz adamın şeyidir. Hakiki mümin ne yapar? Allah'a tevekkül eder, salih ameller işler en zirveti sorar. En zirvette nedir? Firdevs cennetin. Nuzule nedir? O oların konakları ve yerleridir. Cennet dedik, teç kapılıdır. Cil işi var, çıkışı yoktur. Firdevs aile nasıl alınır? Nasıl kazanılır? Neyle kazanılır? İmanla. İman neyi gereçir? Salih ameli. O zaman Allah subhanahu teala Demedi innellezine amelu kanat lehum cennetul firdous nuzle iman edenler için firdos onların yerleridir demedi ne dedi salih amel salih amel iman edip salih amel işleyenler onların iman edenlerin yeridir teç başına iman geçmiyorum Allah'ın kitabında her zaman salih amel Cennet imanla alınmıyor tek başına. Çünkü tek başına iman iddiadır. İddiadenin yerine getirmek için hadi bir hodir meydan görürüm. Sen duyursun ben seni seviyorum. Nasıl seviyorsun? Bu lafta kalır edebiyettir. Ama ne zaman ben sıkıntında oldum sen yanımdasın. Sen beni arkamdan savundun vesaire o zaman sen iddia ettiğin arkasındasın. Evet bu lafının arkasındadır. Bu adam beni seviyor dersin. İman teçbaşına iddia edersin ama arkasında durmak için salih amel ordusu dökeceksin. Onun için cennet iman ve salih amelden alınır. Bu ayet de işte ehli sünnet için en büyük delillerdendir. Nedir? Amel imandan bir cüzdür. Amel ina, imanın tanımının içindedir. Ayıramayız. İşte iman ima, amel imanın tamamlayıcı bir şartıdır diyemeyiz. Hayır, olması olmazıdır. Evet, diğer ayet. Ne mutlu iman edip de salih amel işleyenlere. Elinde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacaktır. Evet, bu da rahat şurası 29. ayet. Ne diyor? <Sessizlik> Ellezine amenu ve amilussalihat. Olar ki iman ettiler Ve salih amel işlediler. Ne oldu? Tuba lehum ve husne meab. Onlara tuba nedir? Müjdedir. Ve husne meab. Nedir husne meab? Eyüp. Meab dönüş yeri, istikrar yeri, en güzel istikrar yeri olarındır. Nerede kapı, teç kapılı yer? Cennet. Ahirette cennettir. Girdin çıkamazsın, istesen bile çıkamazsın çi istemek imkanı yoktur ama istesen bile çıkamaz. Daj kapılıdır. Ama girmesi de yerine göre çok zordur, yerine göre çok kolaydır. Kim için kolaydır? İman edenler için, imanlarının arkasında duranlar için kolaydır. İman et, salih ameller işle, Allah'ın dediğine uy, Allah'ın sınırlarını aşma. Sen cennetten Allah'ın izniyle içeri girersin. Allah'ın fazlıyla rahmetiyle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 Bir kısım kullar ne demişler? Onlara bakıyoruz. Allah dikkatimizi çekiyor. <gülüyor> Rabbun Allah. Allah bizim Rabbimizdir. Rabb nedir? Bizi yaratıp, rızkımızı verip, Allah'a ne yaptılar? Boyun ektiler, ikrar ettiler. ثُمَّ <gülüyor> اِسْتَقَامُوا Ondan sonra istikamet üzere oldular. İstikamet nedir? Doğru. İstikamet nereden olur? Doğru yolu tutmakla. Doğru yol tutmak nedir? Allah'ın emirlerine uymaktır. Allah'ın emirleri neyle yerine gelir? Salih amellerle yerine gelir. Bu da bir delildir. Sonra ne olur? Tetenezzelu aleyhimul melaikah. Onların üzerlerine melekler iner. Yani her zaman Allah'ın desteği onların üzerinde olur. Maddi manevi. Anlatabildim mi? Ne der? alla takhafu wala tahzan siz hiç korkmayın ha ve üzülmeyin sonuç sizindir Allah söz vermiş ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin bizim üzerimize sözdür Allah Teala kendisine kesiyor ben müminleri zafere kavuştururum bu da bu ayete demedi in ellezî in ellezîne kâlû rabbunallâh sadece durmadı Allah'a Allah'a itiraf ediyorsan onu Rab kabul ediyorsan bunun neyi gerekir salih amel işlemek Salih amel işlediğin ne olur o zaman sen melekler enir sana müjdeyi verir neyle verir cennetle Evet yine İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Evet, bu ayet apaçıktır. Zuhruf suresi 72. ayet. Ve tilkel cennetu. O cennet. Cenneti şey yapıyor Allah Teala hadis gösteriyor. Bu cennet diyor. Hatta bu ayet kıyamet gününde kıyamet gününde cennetler cennetle cennete, cehennemler cehennemle Dünyanın sonu geldi. Dünyada çi der var dedi. Üçüncüsü yoktur. Bir cennet, bir cehennem. Üçüncü var mı? Yoktur. Birisinin bir kapısı var. Girersin çıkamazsın. Bir cehennemin de bir kapısı var. Kâfirler girer çıkamazlar. Ama muvahid müminler girerler, çıkışları var onların. Girerler. Günahları kadar azaplarını çekerler sonra cennete girerler. Ondan sonra o kapı da kapanır. Cehennemin de kapı çıkış kapısı yoktur. İşte Allah-u Teala kıyamet gününde müminler cennete yerleştiğinde ne diyorlar? Allah-u Teala bu cenneti diyor. Siz ki aldınız bu cenneti. Nasıl bir tane miras ona kalır dedesinden? Bu cenneti aldınız siz. Neyle aldınız Allah-u Teala diyor? Orada bimâ kuntum ta'melûn. Amellerinizle bu cenneti aldınız, demedi imanlarınızla aldınız. Anlatabildim mi? Amel, amel çok önemlidir. Bir de bir mesele var burada. Amel imana uyması lazım. İman da amelin ikisi birbirini tamamlıyor. Bir tane var, bir kul var çok amel yapıyor. Ama Allah'ın istediği gibi bir amel yapmıyor. Ama Allah için çok amel yapıyor. Ona göre bize göre de çok güzel ameldir ama Allah emretmemiş onu. Bu nedir? Dalalet yoludur. Bu cenneti alır mı? Almaz. Hayat boyu boyunca amel yapsa bu cenneti almaz. Neden almaz? Çünkü yaptığı amel Allah'ın istediği yere değil. İmana göre değil. Onun için iman doğru iman doğru amel gerektirir. Doğru amel Doğru imanı gerektirir. Burada cennetlikler neyle aldılar cenneti? Amelleriyle. Amelleri nedir? Doğru imandan kaynaklanan ameldir. Doğru imandan kaynaklanan amel ne olur? Doğru imana götürür. O zaman gerek yoktur burada iman zikri olsun. Çünkü Allah-u Teala diyor, yaptığınız amelden bu cenneti kazandınız siz. Yaptığınız amellerle bu cenneti kazandınız. O zaman amel derken iman derken kişi bir parçadır. Bu da delildir. Amelden iman ikisi bir arada olmaz. Diğer ayet: Asra yemin olsun ki insan ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Evet, bu ayeti Asr suresi hepimiz namazda okuyoruz bunu. Ama bu çok eee çok muhteşem bir suredir bu. Hatta İmam Şafii biliyorsunuz meşhur bir sözü var. Kur'an'da bundan başka ayet enmese müminler için yeter. Anlam olarak yeter bu. Allah Teala ne diyor? Bir ayete de kısaca bakarım. Özetin anlamını da verelim. Çünkü bu çok güzel bir suredir biliyoruz. Wal Asr'ı Allah asra yemin ediyor. Asır nedir? Zaman. Zamana yemin ediyor. Allah Teala yaratan dır. İstediği şeye yemin eder. Önemli meselelere yemin eder. Allah'ın her yarattığı önemlidir. Her şeye yemin eder Allah Teala. Ama kul neye yemin eder? Allah'a. Sadece Allah'a. Allah'tan başka kimse yemin edemez. Bir tane biz mesela bir tane dersen Allah'tan başka yemin etmek şirktir. Küçük şirktir. Büyük günahtır bazen küfürdür. Anlatabildim mi? Mesela babam hakkı için, namusumda, şerefimde bu türlü yeminler İslamiyata yeri yoktur. Tam tersine büyük günahtır. Mukaddesatimde bilmem bir sürü şeyimde bunlar yeminler olmaz. Anlatabildim mi? Çabede, çabı kâbe hakkı için ekmek çarpsın. Bunlar yoktur. Ama diyebilirsin Ekimadin Rabb'ı hakkı için, çobanın Rabb'ı hakkı için anlatabildin mi? Allah hakkı için. Bu dünyayı yaratan hakkı için olur. Bunlar hepsi Allah'ın sıfatlarıdır. Buna yemin edebiliriz. Ama Allah Teala istediği şey yemin eder. Çünkü kendi yaratanıdır. Biz sorguya çekiliriz, kimse onu sorguya çekemez. Allah kendisi yaratmış. Her yarattığı da azîmdir. Burada da Allah zamana vel 'asr. Tabii burada bir Alimlerin ihtilaflı görüşleri var. Asır dediği asır namaz, ikindi namazı, orta namazdır. Vesaire. Önemli olan burada Allah Teala yemin ediyor Asra. Allah Teala niye yemin eder? Önemli meselelerde, dikkat çekici meselelerde yemin eder. Burada da yemin ediyor. Bakalım bu yeminin sonu nedir? İnnel insane lefi husr. İnsan oğlu, insan oğlu, adam oğlu ne dedir? husrandadır. Husran nedir? Ziyan. Ziyanda sonu sonucu e, vehim olan. Sonucu çok vahim husrana uğrayan. Yani gitmiş, eli boş, yüzü kara kalmış bir acı bir yerdedir. O ne nedir? Cehennem ataşıdır. Bütün insan oğlu cehennem ataşındadır Allah Teala diyor. Ki biz biliyoruz bu cehennem ataşında Adam oğlunun Allah Teala Hazret Adem'den kıyamete kadar 1000 tane'den 1 tane cennete sokar. 999 tane ateşe girer. Bu nedir? Adam oğul hakka toxusundadır. O şondadır. Yani insan yaratmış Allah Teala kullarını 1000'de 1 tanesini cennetlik yapıyor. Gerisi hepsi cehenneme gidiyor. Neden? Çünkü hepsi nefis şehvet şeytana uyuyorlar. Onun için cennet azizdir. Cenneti her şey kazanamaz. Cenneti imanı imanı olup imanı yaşayanlar kazanır. İman da amelden yaşanılır. Kim ne derse desin. İman amelden yaşanır. Ben sabaha kadar kitap okuyayım. Sabaha kadar kitap tehlif edeyim. Sabaha kadar telep okutayım ama kalkıp amellerimi yerine getirmesem ne yazar? Ataş yazar. Başka bir şey yazmaz. Anlatabildim mi? İslam'da amel mükemmelliktir. Sonra ne diyor? İllellezine amenu ve amilus salihat. Sonra Allah-u Teala diyor insanoğlu khusrana uğraşmış. İlle İlle nedir? Ancak, Arapçada ancak. İstisna İstisna ediyor Allah-u Teala. Neden istisna ediyor? Sonra istisna ettikleri kulların sifatını veriyor. İnsan oğlu tümü kusurundadır diyor. İlla ancak kimler? Ellezine <TS> <a> amanu iman edenler. Burada böyle dese evet karşı taraf bu sefer haklı çıkar. İman insanı kurtalır. Amel şart değil. Ama Allah Teala durmuyor böyle. Ne diyor? Ve amelus salihat. İman edip salih amel işleyenler. Burada da gördünüz mü? Bu azim surede Allah imanı tek cetirmedi. Salih ameli onunla eşit yaptı. Hatta sonra salih amelden örnek veriyor. Nedir? Ve tavasav bil hakki. Birbirlerine hakkı tavsiye ettiler. Hakkı tavsiye etmek nedir? En büyük hakkı tavsiye etmek nedir? Allah yolunda birbirimizi sabrettirmektir. Doğru yol üzere sabretmektir. Tabi bunun yanında davet de geçer. Doğru yolu da göstermektir. Hakkı yolu birbirlerine aydınlatmaktır, göstermektir ama hakk yolu da hakk yolunda sabretmektir. Vetavaasou bis sabri. Hakkı, hakkı ve birbirlerine sabretmeyi gösterdiler. Çünkü sabır Sabır nedir? İmanın yarısıdır. Allah'ın sınırlarını neyden eee yerine getirebilirsin? Sabırdan. Yen yani Allah'ın yasak kıldığı günahları işlemezsin, sabredersin. Yen yani Allah'ın verdiği sana emirleri yerine getirmek için o ibadetlere sabredersin. Ne gibi? Şte abdes alıyorsun, çorabın soy, ayağın yaka, soğuk olur, sıcak olur. Namaz kılarsın. Eee bazı ibadetler var, meşakkatli olur. Bunlara sabredersin. Bu sabırdır. Bu amel sıfatlarındandır. Bu ayette de apaçık olarak Allah Sübhanu ve Teala ameli imanın şartlarından gösteriyor. Bir daha ayet. Tekrar okuyun hocam. Not OBS'ine. Halbuki onlara şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dosdoğru din budur. Evet, bu ayette de Beyne suresi. Allah Teala diyor ki: "Vemâ umirû. Kullar emredilmediler. Kullar Adem oğlundan, Adem'den bütün oğlanlı oğulları" Hatta Resulullah'a kadar en son peygambere kadar ne demiş Allah Teala neyi emretmiş? İlla li ya'budu Allah'a muhlisin lehuddin. Sadece Allah'a ibadet edecekler. Allah'tan başka kimseye ibadet etmeyecekler. Şirk koşmayacaklar. Muhlisin <gülüyor> lehuddin dini. Din nedir? Din inanç meselesidir. Sadece Allah-u Teala için ibadet olunur. Sadece Allah-u Teala için menasikler, e, ibadetler e, olunur. Onu, ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki onlara sadece bütün insan oğluna emredildi. Sadece Allah-u Teala için şirk koşmadan hünefe, hanif nedir? Dost doğru. Şaibesiz. Sadece nedir Allah Teala ve yuqimus salat. Emir olundular sadece Allah'a şirk koşmadan ibadet etmek. Ondan sonra ne diyor? Neye emir olundular? Namazı. Namazı ikamet ettirsinler, zekatını versinler. Zekatlarını versinler. Bu çi amel ne? Bu çi ameli zikretmiş Allah Teala burada. Bu çi amel nedir? Dinin semboludur. Namaz Dinin sembolüdür. Zekat dinin sembolüdür. O bir ameller bunlara tabidir. Bir tane 5 vakit namazını kılıyorsa, ha? Allah'a şey koşmursa, zekatını verirse anlamı gelir bu 4'dörtlük bütün ibadetlerini yapıyor. İşte o gerçek dindir. Allah Teala diyor. Bu da neye delaletdir? Sadece iman insanı kurtarmaz. Ne lazım? Amel lazım. Evet bu gibi bir nokta ne var? İbni Kesir Rahimeullah bu ayeti tefsir ederken şöyle der. Zühri ve Şafi gibi pek çok alim amellerin imana dahil olduğuna bu ayeti kerimeyi delil getirmişlerdir. Bu sebeple Allah Teala halbuki onlara şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri namaza hakkıyla ifa etmeleri zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam dost soru din budur buyurmuştur. İmam Zühri biliyorsunuz büyük bir tabi alimdir ve onun yanında İmam Şafii, İmam Şafii de biliyorsunuz dört imamların en büyüklerindendir. Bu bu ayeti delil göstermişler. Amel imandan bir cüzdür. Zaten biz de bu kitapta ki delilleri biz kendi içtihadımızla, kendi cebimizden değil. Ve biz getirmişiz bunu demiyoruz. Kimse bugün de bir ilim iddia edemez. İlim hepsi var. İlim hepsi var. Bir dene ne kadar güzel kitap yazsa cebinden bir şey getirmemiş ha. Edebiyatı bablaması, sıralaması değişik olur. Yoksa ilim var. Anladabildin mi? Yani kimse kendisini Şeyhül İslam gibi, Allamei Jahangir gibi çıkartmasın önüne. İlim var. Bizler ilmi aktara, aktaranız, bir köprüyüz. Anlatabildim mi? Alimler çöprüdüler. Neyle? Şeriatla. Halkın arasında. Hiç kimse bir şey yeni getirmez. Sadece bir tane güzel vaaz verir. Güzel anlatır. Güzel edebiyeti var. Bu farklılık var. Üslubu güzeldir. Bu farklılık var ama ilim var. Şübhet de var. Bu da ezeli olarak var. Bu da ezeli olarak var. Hazret Adem'den sonra var, Resulullah zamanında da vardır, Resulullah'tan sonra da vardır, 4 imam zamanında da var, bugün de var. Çünkü onların da imamları tektir. Nasıl ilmin imamı tektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphetlerin de, dalaletlerin de imamı tektir. O da İblis'tir. Şeytandır. O da aynen şüphetlerine, o fırkalara dalalet ehli olan fırkalar atmışsa bugün de onların uzantılarına aynense yol gösteriyor. Onun için biz bu kitapta hiçbir şey ilmi kendimizden getirmiyoruz. Aa ben çok alimin bak nasıl şeyler buldum, deliller buldum. Kimse iddia edemez. Çünkü hepsi olmuş. Sadece biz yeni bir şey getiririz. Bu bu çağa göre bu dilden konuşmayı sadece şey yaparız. Evet. En son ayet olarak Rabb'bin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz. Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız. Evet burada Allahu Teala Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederken feva rabbika senin Rabbin hakkı için le nesel enhum ecmein yemin ediyor. Allah kendisine kendi zatına yemin ediyor. Çok ciddi bir meselelerde bu Allah Teâlâ kendi zatına yemin eder onları hepsini sorguya çekeceğiz. Kimi? Hazret Adem, Habil'den en son Adam oğuluna kadar. Hepsini sorguya çekeceğiz. Amma kanu ya'melun Yani şimdi sen sadece salih amel ettin, cennete girdin bu değil. Kötü amel ettin, o da sorguya çekilir. En küçük ameli iyi işledin karşılığı var. En küçük ameli kötü işledin karşılığı var. Hepsi yazıyor. Melekler öyle hassas yazarlar ki tıq desen yazarlar. Terazide kıyamet gününde mizanda önüne hepsi çıkacaktır. Öyle bir hassas terazi ki nasıl der öyle hassastır havayı tartıyor, tozu bile tartar. Öyle bir hassastır. 13 ayetinde diyor: "Ve men ya'mel mithqale zarratin hayran yarah." Bir miskal zerrece hayır yapsan onu terazide hayır olarak görürsün. "Ve men ya'mel mithqale zarratin şarran yarah." Bir miskal zerrece kötü amel şer amel işlesen onu terazide kötü olarak karşılar. Onun için bu ayeteneye delildir amel imandandır. Diğer zalalat ehli fırkası ameli imandan çıkartanlar ne diyorlar? Sadece iman ettin Allah'ın varlığına kurtarırsın Allah affeder seni. Hayır. Sorulacaksınız. Didik didik taranacaksınız. Miskal zerreci. Yoktur çanağıma kaldı. Bir yerde çara kalır bütün işledikğin. Nerede? Tüm bilir. Ne kadar kötü amel işlesen kara kalır. Bir mesele ile ilgili. O da nedir? Halis bir tövbe. Döndün Allah'a, ne yapmışsan eskiden hepsi tövbe ettin. Sadık bütün gönlünle döndün yüzünü Allah'a. İster 40 yaşında ol, ister 50 yaşında ol, ister 70 yaşında ol. İster dağlar kadarı günah işle, ister bir mıskal kadar günah işle. Halis döndün Allah'a, yüzünü Allah Teala'ya çevirdin ne olur? sıfır kilometre olursun. Sen ki anan senin yeni doğmuş. Onun için Resulullah diyor ben yüz kefer yüz sefer günde Allah'a tevbe ediyorum. İstiğfar ediyorum. İstiğfar ve tevbe alimler ne demişler? Vazifetul umur. Ümrün neydir? Vazifesi. Vazifesidir. Yani tevbe her zaman olacak. Hiç bitmeyecek. Tövbe hiç bitmeyecek. Kendine olması olmaz olacak. Bir kulun, mümin kulun her zaman yanında ne olması lazım? Tövbe ameli. Her zaman istiğfar edeceğiz. Çünkü insan bilerek ve bilmeyerek günah işler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Bildiğim bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlardan beni affet ya Rabbi." çünkü önümüzde çok hassas, ince bir terazi var. Allah hepimizi salih yolu göstersin, okusun. Evet. Ameli imanın kapsamı içine alan ayetler gerçekten çoktur ve malumdur. Çok bağışlayıcı Allah'ın kitabında geçen bu apaçık ayetlerin hepsi salih amelleri ve açık, gizli bütün itaatleri imanın müsemması yani iman diye isimlendirilen şeyin içine dahil etmektedirler. Evet. <gülüyor> evet bu konuda bir sürü ayet okuduk elhamdülillah. Bunun yanında bir sürü ayet, birçok daha ayet var ama biz örnek olarak örnek olarak sadece bu ayetleri müellif zikretmiş. İstese mesela 40 farklı tenayet daha zikredebilirim. Ama hedef eee anlaşılsın diye bir kaç ayet zikredilmiş. Bu ayetlerde neye delalettir? Amel imandan bir cüzdür. Olması olmazıdır. O kadar. Şimdi neye geçeceğiz? Eee hadislerle ilgili. Ama hadislerden önce bir paragraf var. Onu da okuyalım. O halde Kur'an-ı Kerim'de sadık mümin şu şekilde tanıtılır. Mümin açık ve gizli kalbin, dilin ve diğer organların amellerinden olup dinin vacip kıldığı amelleri yapan kimsedir.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 Evet. Şimdi bu ayetlerden Allah'ın kitabında müminin sadık, cerçek, dürüst, lafın arkasında olan müminin sıfatlarına çıkıyor. He? Şeriat'a uyup kalbiyle, diliyle, ameliyle, zahir ve batın, görünen ve görünmeyen Bütün azalarıyla Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Kitabı Kur'an'dan, Allah'ın kitabından müminin sıfatı bu anlaşılıyor. Ondan dolayı cennet bir bir kul cenneti istüyorsa Allah'ın kitabındaki sıfatlara tabi olması lazım. Amel imandan bir cüzdür. Sonra Allah Teala bu müminlere ne veriyor? Muzaffat cennete eriyor. Şimdi cennete girmek için 0 km olacaksın. Hiç günahın olmayacak. Var mı o günahsız kul? Yoktur. Ama sen çokunluk, cennetlik ameli yap ufak tefek günahlarını diğer olan eee Allahu Teala fazlıyla, tabii en büyük fazlıyla ne yapar? bağışlar ve yukeffirunhum seyyiatu. Seyiatlerini, günahlarını Allah Teala bağışlar. Bağışladıktan sonra ataştan onları kurtarır. 1. aşamadan Allah'ın izniyle cennete giderler. Kim gerçek mümin olsa, imanının arkasında durup salih ameli işlese Bu da nerede tecelli ediyor Allah'ın bağışlaması? Allah-u Teala diyor ki Resulullah diyor ki ilk hesaba çekilen kul kıyamet gününde ne olur? Kul geldi Allah-u Teala'nın karşısına filan oğlu filan geldi terezinin önünde durdu. Defter elinde kitabı. Allah-u Teala Celle Celaluhu durmuş. Melekler durmuş. Mahşer gününde herkes o kulu görüyor. O kul Eğer bir hata işlemişse her çeşit dünyada bilir o bu kul o hatayı işlemiş. Onun için Allah Teala derdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında bizi eşker fazihat yapma ya Rabbi kulların arasında. Bir duasında. Yani ne demek? Yani sitret bizi. He? Utandırma. Utandırma kimsenin önünde bizi sitret bizi. Onun için Allah Teala kuluna der ki, öyle yakınına gelir ki kulun Hattë kul hisseder Allah-u Teala'nin yakunluğunu ona. Ne deyere ona Allah-u Teala kıyama, ey kulum der, sen filan filan günah işledin mi? Ya Rabbim işledin. E diyer ben dünyada seni sitrettim, bir günde sitredeceğim. Ama kafir ne olur? Bütün alemine, her çeşe ne olur? Günahı açığa çıkar. Orada Allah-u Teala diyer kula, açın diğer bu kulumun ilk hesaba çekilen namaz defterini açın. Namazı yerindeyse, ha? Mükemmel ise, sünnetine göre, adabına göre, kalbi huzuruyla kılmışsa diğer amellerini tabir caiz ise tabii ne kadar tücümüz yeterlidir. Es geçin. Ha? Eğer ameli namazı iyi değilse inceleyin. E kim de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim de hesabı incelendi yanmış o. Hiç çaresi yoktur. Hayatta kurtulamaz. İncelenme aldın. Bir de ne bakıyorlar? Allah'ın rahmetine bak. Melekler bakıyorlar bu adam namazını çok mükemmel kılmış ama arada sırada bazı namazlardan eksiklikleri var. Ne gibi? Mükemmel kılan namazını kaçırır mı? Kaçırmaz ama ne gibi eksiklik var? Namazın içinde dalmış. Ne gibi? Ne okuduğunu bilmemiş. Bunlar eksiklik. Kıyamat günde görünmez bunlar defterde. Namazın mükemmel gelmek için Allah-u Ekber'den selama kadar Allah-u Teala'yla olacaksın. Ne dediğini anlayacaksın. Ya Rabbi diyeler bu mükemmel namazı güzel kılmış ama bazı yerde boşlukları var. Allah-u Teala diyeler bu kuluma şey yapın. Rahmet gözüyle bakın. Bakın açın. Nafileleri var ise onları oradan tamamlayın. Yani es geçin yine. Ya nafiley okuyuşa. Orada gidersin kıyıdan çöşeden bir ecir ararsın ha? İşte bu buradan ben bu kardeşlerime sesleniyorum. Biz ehli sünnet diye geçiniriz. Kitab-ı sünnete uyuruz. Yani selefi yüz diye geçiniyoruz. Nafile namazları kılmıyorlar. Ne diye? Nasıl olsa biz tevhidiyi yakalamışıktı diye. Şeytanın girişine bak. Şeytanın girişine bak. Mühiddleri cennete sokmamak için ne yapıyor? Resulullah'ın hadisi burada tecelli ediyor. Diyor sizin yerinizde şeytan yais getirdi. Artık sizi şirk koşturamaz. Ama neye neye kabul kabul etti? Neyi razı buldu? Aranızda ufak tefek meselelerde Ufak tefek işte biz tevil yakalamışız. Ha ne yaparız? Ne, nafile namazı kılmıyorlar. Hatta bir gün meşhur birisini anlatmıştım her zaman anlatıyorum. Nafile namazı kılmadılar. Ya o niye kılmadınız dedim. Ya dediler hocam biz gidip davet yapıyoruz. Nelerden telaf ederiz bu nafile namazlarını? Allahu ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetçilerin imamıydı. Hiç gördünüz mü bir yerde Resulların efline namazın kaçırılmış? Onun için bu şeytanın cilisidir. Hiç birçok kardeşimiz hiç görmedim. Ferzen sonra otursun tesbihi tesbihini yapsın. Nasıl olsa tevhide yakalamış. Oradan kurtarırız. Onun için tedbiren bırakmamak için çok ince Kur'an'daki geçtiği gibi mümin olacağız. O sıfata Allah Teala ne diyor? Eee Ali İmran 185'te. Kullu nefsin zaiqatul maut. Her nefis ölümü tatacak. Her insanoğlu her canlı ölecek. Bizim için burada insanoğlu önemlidir. Ve innema tuwaffuna ucurukum yawm al-qiyamati. Kıyamet gününde de Ecirlerinizi işlediğiniz amele göre verilir. Yani amel önemlidir. Teraziye çıkacaksınız. Fe men zuhziha anin nar. Kim ataştan kıbrdasa, yani biraz ataştan bu tarafa gelse, ataşın kenarında, derenin kenarındasın. Düştün gittin. Ama kim bu tarafa, sağlam tarafa düştü? ve adkhil el cennet. Şimdi eğer Allah Teala seni ataş etmesene yapacak ikinci yer cennettir. Cennete girer. Faqat faze, fakat faza. O işte kazanmış. O zaman biz ameli işlemek için salih amel işleyeceğiz ki cenneti kazanmak için. Demek ki cennet sadece yaptıklarımızla kazanılıyor. Ve mel hayatud dunya illa mataa guro mataul gurur hayat nedir nedir geçici bir geçici bir zikirden başka bir şey değildir aldatıcı o geçici yatırım yapmaya değmez bir hayattır ha İslamiyet demiyor bize ki kendimizi öldürelim hayır biz dediğimiz gibi yiyoruz içiyoruz giyiyoruz her şey yapıyoruz ama Allah'ın sınırlarını aşmıyoruz Belki e, biz asılda aşanlardan daha mutlu yaşıyoruz. Bir de gidin aşanların iç yüzünü görün. Başını yastığına koyan da bakın ne düşünüyor? Huzur yoktur. Mümin adam, mümin adam fakir ise, önle yemişse, akşam yemeyi bulmuyorsa ama başını yastığına koyarsan huzurludur. Onların abid insanlar ne demişler eskiden? Eğer krallar ve oğulları bilseler biz ne lezzete yaşıyoruz. Kılıçtan gelip bula alırlar elimizden. İşte Allah'a iman neyle olur? İtikatla, ikrarla, dille, amelle. Bu üçü bir araya geldi Sen hakiki mumin, sen kitaptaki geçtiği vasıflara göre. Şimdi, ikinci paragrafa gelelim. Ameller, imandan bir cüz olduğuna dair deliller sünnetten. Bakalım. Sünnetten ne diyor? Kur'an'da gördük, sünnete bakalım. Evet, birinci halis. Amellerin imandan bir parça olduğuna dair sünnetten deliller. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a iman ettim de ve istikamet üzere yaşa. Evet bir sözünde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kul de ey mümin. Ne demem lazım ya Resulallah? Amen tu billah. De Allah'a iman ettim. De Allah'a iman ettim. Burada ne oldu? Sen İslama girdin. Allah'a iman ettin. Yani İslam'a girmiştin, iman seviyesine geldin. Ama bu bitmiyor. Ne dedi sonradan? Kul amentu billah fastekim. Fastekim nedir? İstikamet. İstikamet yol. İstikamet. İstikamet neyden olur? Dostlar. Bir rivayette thumma istakim sonrağın istikamet et. Çünkü sen imana girdin. Bu iman iddiadır. Delil lazım. Delil nereden olur? İstikametten olur. İstikamet nedir? Sırat-ı müstakimde yer almak. Sırat-ı müstakimde yer almak ne, ne gösterir? Amel gösterir. Nasıl bir denen Resulullah'ın yolunda olur? Sırat-ı müstakimde olur. Sırat-ı müstakim dedik bu dünyadan cennetin kapısına götüren yoldur. Nasıl bir denen cennetin yolunda gider? Amelsiz. Olmaz. O zaman Resulullah ne diyor? Kul amentu billahi festeqim. Deci ben Allah'a iman ettim. Ondan sonra istikamet üzere ol. Yani Allah iman ettim teç başına yetmiyor. İstikamet ol. Bu da delil ne? İman teç başına. Ben Allah'a iman ettim. Olmaz. Amel imandan nedir? Olmasa olmazdır. İçinci hadis. İman yetmiş küsur şubedir. En yükseği la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayat-ı imandan bir şubedir. Bu hadiste çok meşhur bir hadistir. İkisinde ev, öncekinde bunu da İmam-ı Müslüm rivayet etmiş. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-İman-ı Bıd'un ve Seb'ûne şûbetun Şûbe iman yetmiş kusur nedir? Şubedir. Yetmiş kusur şubedir. Basamak basamaktır. Derece derecedir. En faziletlisi nedir? La ilahe illallah kelime-i tevhid. En faziletlisi. İmanın en zürveti. Allah'tan başka hakkıyla ilah yoktur. Bu neye ikrardır? Ubudiyete ikrardır. Bu onun için en zirvedir. Allah'ı bütün ilahlardan tenzih ediyorsun. Bütün şirklerden Allah'ı tenzih ediyorsun. Ne ne kul neyi kanediyor la ilahe illallah'tan? Bütün amelim sadece ve sadece halisana Allah'adır. Allah çindir. Şirk koşmadan la ilahe illallah'ın anlamı budur. Riya yok, şirk yok. Sadece Allahu Teala için ibadet ediyorum. Sorana diyor Resulullah En faziletlisi budur. En aşağısı da ima, imanın şube şube dedir ya derece derece. En azı da nedir? İmatatul ada anı tarik. İmatatul ada anı tarik nedir? Yoldan bir azeti çekmaktır. Hepimiz sokaklarda yürüyoruz. Sokakta baktın yolun ortasında bir kaya var, bir taş var. Bu taş ne olur? Bir araba gelir, bilmez vurur. Bir çocuk geçer, bir yaşlı gelir, bir kadın gelir, buna uğrar, ne olur? Yen düşer, yen ayağı acıdır. Bu nedir? Aziyet verici bir şeydir. Bunu yoldan kaldırdın, ortadan, kenara koydun. Bu imandan gelir. Nasıl imandan gelir? Sen bunu yaptın çünkü Allah bunu emretmiş. İnsanlara aziyet vermemeyi Allah emretmiş. İnsanlara yardım etmeyi Allah emretmiş. Bu nedir? Ameldir. Allah'ın sınırlarıdır. O zaman sen bunu kaldırsan ne olur? Bu anlamı gelir imanının var. Sen düşünüyorsun bunu kaldırdın. Bir terazide karşısına gelir. O terazide kimis kaliz zerre karşısına geliyor. Demek ki senin imanın var. Bunu yapıyorsun, bu ameli yapıyorsun. Bu iman seni koydu bu ameli yaparsın. Ama bir dane gelir hiç sanki vurmuz vurdum duymazdan gelir aramaz. Arkadaşı kaldır ya boş versene ya der. Bu nedir? Bunun imanı yoktur. Yen yani zayıftır. Yen yani faaliyete geçmiyor iman orada. Şeytan ne yapmış bunu? Kapsamış. Görmüyor. Ama mümin adamın hem gözü hem kalp gözü açıktır. İşte imatatul aza yoldan aziyeti çekmek budur. İman senise o kadar o yoldan aziyet çekmeye. Vel haya şubetun min el iman. Şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Haya İmandan da bir şöbedir. Bir bölümdür. Haya nedir? Utanma duygusu. Utanma duygusu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor Medine'den bir sahabi ensarî kardeşini hazırlıyor haya ile eğiciyle. Ya çok utanıyorsun. O kadar utanıyorsun hakkın gidiyor. E senin bu utanmığından insanlar bazı Allah'tan korkmayanlar yararlanıp senin hakkını yiyorlar. Resulullah geçerken ne der? Yer, bırak onu, hazarlama yani, bırak. Haya, sadece her getirir. Haya da, hayadan, herden başka bir şey gelmez ya da. Haya nedir? İyi bir şeydir. İmandandır. Haya etim Allah. Niye haya ediyorsun? He Allah'tan utandığın için, Allah'tan korktığın için haya ediyorsun. Ne seni sevk ediyor buna? He? İmanın. O zaman bunlar nedir? Hepsi ameldir. O zaman iman amelden nedir? Bir cüzdür olmasa olmazıdır. Yani benim imanım var ama imanın faaliyete geçürsen ne ne değeri var? Onun için Resulullah 70 kusur şubedir diyor iman. Bak yoldan aziyeti çekmek nedir? İmandır. İmandandır. İmandır. Evet, diğer bir hadise geçelim. Bir kimse de şu 3 haslet tam olarak bulunursa imanın tadını tadar. Allah ve Resulü kendisine başkalarından daha sevgili olmak, sevdiği kimseyi sadece Allah için sevmek, Allah onu küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin görmek. Evet, bu hadisi de İmam Buhari rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: 3 şey bir kulda oldu bulundu imanın tadını alır. Yoksa almaz. Yani yoksa imanın nedir senin iddiadır. İddiayla iman eden imanın tadını alır mı? Yani iman amel imandan bir cüzdür. Yani ben iman ediyorum. Allah'ın varlığına, cennete, cehenneme ama bu iman benim hayatıma dökülmüyor canlı olarak. Hiç kıvırdatmıyor beni yerimden salih amellere doğru. Bu iman nedir? İddiadır. Kuru bir imandır. Tadık kal kalbinde bile yaşa yaşamıyorsun, tadamıyorsun. Bu seni cennete koyar mı? Bu seni cennete sokar mı? Sokmaz. Ne dedik? Allah Teala diyor işte bu cenneti yaptığınız salih amellerle aldınız. Bu şey nedir ya Resulullah? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Men kanallahu Allah ve Resulü" Allah ve رسولü her şeyden daha fazla ona nedir? Sevimlidir. Sevimlidir. Yani Allah'ın ve رسولü her şeyin üstünde tutuyor. Bir kul Allah ve رسولünü her şeyin üstüne çıkarça ne olur? O kul imanın tadını alır. Bu ne ilan olur arkadaşlar? İtaat tadı. Amel. İtaat ne ister? Amel ister. O zaman amel olmasa Allah ve Resul nasıl bize en sevgili olur? Bir tane diyor ben Allah ve Resul'ü canından daha çok seviyorum. Tamam eyvallah. Allah Resul'ü emretmiş. Amel yap. Yapmıyor. Ya ben seviyorum. Yeter. Allah Resul'ü ne diyor? Diyor sen sevdiri insanlansın. Bir tane geliyor ya Resulullah benim bu amelleri çok, çok aldı üzerime. Çoktu amel yapamıyorum. Yani farzları yapıyorum ama bu gece namazı diyorlar, bilmem bu kadar zikirdi buları yapamıyorum ya Resulullah. Ne yapayım? Dür ne, ne hazırladın kendin için kıyamet için? Dür çok şey hazırlamadım ama Allah borusu onu çok severim. O zaman Resulullah müjde veriyor ona. Diyor, müjde vereyim sana. Kişi sevdiği insanlandır kıyamet gününde. Sevdiği insanla amensiz mi gidersin? Resulullah yanında kim var? Abu Bakır var, Ömer var, sahaba var, salih insanlar var, peygamberler var. Bunlara bakıyoruz. Hepsi amelli. Sen amelsiz nasıl oraya yerleşirsin? İmkanı yoktur. Onun için Resulullah'ı, hakiki Allah'ı ve Resul'u sevmek anlamı nedir? Onların sözlerine uymaktır. İtaat etmektir. Sen ne kadar iddia etsen ben hocamı seviyorum, ben Patronumu seviyorum. Ben şeyhimi seviyorum. Ben babamı seviyorum. Ama o sevgi saygıya dökülmedikçe o sevgi nedir? İddiadir. O sevgi yaşayacak senin şeyinde. İkincisi nedir? Bir tane bir kulu, bir tane bir Müslümanı, bir kulu sadece Allah rızası için sevmek. Ben bir Müslümanı sadece Allah rızası için seviyorum. Bu nedir? Ameldir. Karşılıksızdır. Allah emretmiş. Müslüman Müslümanı sevse işte Allah onu gölgesinde kıyamet gününde gölgeler. Ha? Bu ameldir. E ben bu Müslümanı Allah rızası için sevdim. Buna ayetine dayanırım, değil mi? Ve bu da nedir? Amelden olur. Sonra ne diyor? Bir tane nasıl ateşe atılmayı sevmez, buğz eder. Böyle çifre dönmeyi sevmez, buğz eder. Yani bir taneyi Allah kurtarmış, küfürden getirmiş İslamiyet'e. Yen gözünü açmış bir tane İslamiyet'te, küfürü de görüyor. Bir tane bir kulu ateşe atsan, ister mi ateşe gitsin, en son nefesine kadar mücadele eder. E aynen şeyle istemez bir kul kifre düksün. Küfür nedir burada? Sadece Allah'a küfür etmek değil. Allah'ın emirlerine de küfür etmektir. İster küçük küfür de olsa dahildir içine. Cünahlar, büyük günahlar. Anlatabildim mi? İster misin büyük günah işlersin? Ben istemem. Nasıl ateşa elimi soksan istemem, böyle günah işlemeni de istemem. Bunu neyle bu olur? Amelden olur. Amel nedir? İmandır. Kalp amelleri. Evet, bu hadiste öyle. Diğer bir hadis. Sizden biriniz beni anasından, babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. Evet, bu hadiste eee bunu da İmam Buhari rivayet etmiş. Bir deniniz imanınız mükemmel olmaz yerine göre iman olmaz bile. Sadece iddiada kalsa. Ne olur? Hatta ben kendisine, o çocuklarına, o babasına, o bütün insanlardan ona daha sevimli olmasam. Şimdi biz Resulullah'ı niye seviyoruz? Ya yani Resulullah kendi sevgisiyle insanları niye çağırıyor? Çünkü Allah Teala ne diyor? "Ben isterseniz E ya Allah'ı seviyorsanız Resuluma ittiba edin. Demek sevci ittibai nişaretidir. Bir tane sevdiğini dinler. Onun için Resulullah diyor ki burada maksat nedir sevciden? Sevdiğinin her sözünü dinleyeceksin, uygulayacaksın. O zaman sen imanı iddia et. Ben Resulullah'ı seviyorum ama uygulamasan o sevgiyi, o sevgi sevgi değil. Hakiki sevci Uymak lazım. Ne ile Resulullah'ı hakiki seversin? Amelle. Kalp amelleri açığa döktük biz şeylerde, amellerde. Kalp amel, kalbin ameli var. O da nedir? Sevgidir. Demek ki amel imandan bir cüzdür. Bir diğer hadis İbn Abbas radıyallahu anhum'dan şöyle rivayet edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdul Kays heyeti kendisine gelip sorular sorduğu zaman onlara şöyle emretti. Sadece Allah'a iman edin. Sonra şöyle dedi. Sadece Allah'a iman etmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şahit etmek, namazı kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve elde ettiğiniz ganimetlerden beşte birini vermenizdir. Buhari Buhari'de Resulullah a.s. gelmiş bir kabileden soruyor Resulullah a.s. diyor sadece Allah'a iman edin. Onlar dediler amen tu billah ettik. Ama Resulullah soruyor. Ne için? Taklit için. Yerleşsin diye vurgulu olsun diye. Siz biliyor musunuz Allah'a sadece Allah'a iman etmek nedir? Onlar dediler Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bazı arkadaşlar bu kelimeyi bugün de kullanıyorlar. Ama olmaz bugün de kullanmak bu kelimeyi. Mesela bir şey sorduk senden Allah ve Resul daha iyi bilir. Olmaz. Bu sadece Resulullah hayatında olur. Anladın mı? Allah daha iyi bilir diyebilirsin. Resulullah yoktur ki aramızda bilsin daha iyi. Anladın mı? Allah ve Resul daha iyi bilir. Diyor ki iman Allah'a sadece iman etmek Kelime-i tevhid şahadeti getirmektir. Nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka hakkıyla ilah yoktur. Bütün amellerimi sadece ona yöneltirim. Hiç kimseye de şirk koşmam. Sonra ne diyor? Muhammedun Resulullah. Muhammed de onun elçisidir. Elçine getirir. Emirleri getirir. Biz Allah'a Resulullah'ın getirdiği şekilde ibadet ederiz yakun düşeriz. Sonra ne diyor? Ve ikamatus sala. Namaz kılma, sonra zekat verme, sonra oruç tutma, Ramazan orucunu tutmak, sonra ganimetten ganimetten 1/5'i bu da ganimeti zikretmiş. Yani burada erkanul islamul hamse. İslam'ın 5 rüknü zikrediliyor. Burada zekat yerine ganimet söylenmiş. Bu da neyden olur? Amelden olur. Bu hadis apaçık söylüyor. Allah'a iman dilden olmaz. Neyle olur? İkrardan olur. Kalp ameliyle olur. Azalar ameliyle olur. Evet. Bu hadis de apaçık tür neye delalettir? İman amelleri, amel imandandır. İman nedir? Neden tekvin olur? Amel, Amel ameldendir. Amel ve qavl. Bu üçü bir araya geldi iman olur. Evet. Dip notu. Dip notu okur. Ibn Ebir iz el-Hanefi bu hadisi zikrettikten sonra şöyle der amellerin imanın müsemmasına dahil olduğuna bu delilin üstünde başka hangi delil olabilir? Bu hadiste iman ameller olarak tefsir edilmiştir. İnkarla birlikte bu amellerin hiçbir fayda vermeyeceğini bildiği halde tasdiki zikretmedi. Evet. Şimdi İbni Abil İz biliyorsunuz şerh-i tahavinin şeyidir. Ee, İbni Abil İz İmam-ı tahavinin şerhini yapmış. Hanefi büyük alimdir. <gülüyor> ya diyor bundan daha daha apaçık delil ne olabilir? Yani o alim neyi ikrar ediyor? İkrar ediyor çünkü bu delil apaçıktır. İman amel imandandır bir cüzdür. Yani ameli olmayan imanı da olmaz. Ameli olmayan iman onu kurtarmaz. Amel önemlidir. Amel olmazsa cennet olmaz. Onun için amelin tüm yekûnünde olması olmazdır ve şarttır. Evet. Tamam, devam edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha hayırlıdır diye soruldu. Allah ve Resulüne iman diye cevap verdi. Sonra hangisi denildi? Allah yolunda cihat etmek dedi. Sonra hangisi denildi? Makbul bir hac diye cevap verdi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Hüreyre'den rivayet edilen Buhari'de geçen hadiste soruyorlar. Ya Resulullah diyorlar. Amellerin en faziletlisi hangisidir? Allah'a ve Resuluna iman etmektir. Şimdi iman dedik. Biz ne anlıyoruz? Bunun içinde amel de var. Şimdi bir de ne gelmiş, ne anlıyor bundan? İşine gelmiş gibi şeytan onun böyle yolunu bulmuş. Kafasını şey yapmış, kendisine doğru çekmek için ne yapıyor ona diyor. İşte iman etmişsin sen yeter. Amel yani o lüks işidir. Lüksa kaçar. Ama ehl-i sünnet öyle anlamıyor. İman, Allah ve Resulüne iman etmek bütün amelleriyle yoksa imanın ne kıymeti var? Sonra diyorlar ya رسولullah ondan sonra nedir? El cihadu fi sabilillah. Allah yolunda cihat etmek. Allah yolunda cihat etmek. Nedir? Amellerin en faziletlisidir. Allah yolunda cihat etmek niye faziletlidir? Çünkü insan canını koyuyor ortaya. Sonra diyorlar ondan sonra ne diyor? Hadun mabrur. Nedir hac-i mabrur? makbul bir hac kabul makbul bir hac haci nasıl kabul olunur gidersin hacını sünnete göre yaparsın hiç kimseye orada kırmazsın hiç kimseye azyet vermezsin hacin sembolü nedir ihram giyiyorsun dünyadan kesiliyorsun o zaman dünyadan kesilmenin de biri nedir insanlardan kavga etmezsin kim beslemezsin değil mi yani çefen girip gitmişsin haca onun için böyle gittin hac o hacden o haca kadar çaffarıdır kebireler olmasa. Onun için tam tövbe ettin hacde. Anadan doğmuş gibi döneceksin. Mabrur hac senin nasip olsa anadan doğmuş gibi 0 km gelirsin. Evet, bu hadis de neyi delalet eder? İman amel imandan bir cüzdür. Diğer hadise bakalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ibadetle geçirirse onun geçmiş günahları affedilir. Bu da Buhari'dir. Men kama ramadan imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min denbihi. Kim Ramazan'ı ikamet etti? İkamet Ramazan'ı ikamet etmek nasıl olur? Orucuyla, teravih namazıyla, gece namazıyla, istiğfarla, ha? ibadetle haramdan Kal alı kalma. Dilin, gözün, kulağın hepsi haramdan uzak dursun. Bu nedir hakikaten? İmanen ve ihtisabe. Ramazı ikamet etti imanen ve ihtisabe. Allah rızası için imanı ve ihtisabe Allah sadık karşılığını Allah'tan istiyor. He? Uf ile lehuma <gülüyor> taqaddama min zenbi. Geçmiş eee geçen bütün amelleri affedilir. Yani ne olur yine? 0 kilometre. Eydir, ima, e, Ramazan neyle ikamete olunur? Hiç gördüğünüz birden imanlar Ramazan olsun. Ben bir gün orucum de, desin. Ondan sonra yemeği yersin. Ben bir gün orucum. Ondan sonra dışarıda gözü sağa sola baksın. Ben bir gün orucum. Dili cület gibi kessin. Bu nasıl olur? Olmaz. İman amelden olur. Bu da delalettir. Amel imandandır. Evet. Evet. Sizden biriniz kendi için sevip arzu ettiğini kardeşi için de sevip arzu etmedikçe iman etmiş olmaz. Bu da Buhari. Ya iman etmiş olmaz. İmanı yani mükemmel olmaz burada hadiste. Ney mükemmel olmaz? Ben kendime sevdim bu bardağı, bu kitabı çok hoşuma gitti. Bu bu benim olsun istiyorum. Çaba gösteriyorum, para kazanıyorum, bu kitabı alayım. Eyyub kardeş, Abdülkadir kardeşin var mı bir kitabı? Var yok. Beni ilgilendirmez. Bu imanımda benim bir şüphe var. İmanım zayıftır. Ne zaman bu kardeşlerim çığında bu arzuyu yaptığım kalbimde o zaman imanım mükemmeldir mi? Çünkü mükemmel mümin bütün insan oğluna ne lazım? Ne yapar? Bütün insan oğluna hidayet. Nasip olmasını arzu eder. Asıl mü mü mümin budur. Onun haricinde nedir? İmanı zayıftır. Bu da neyle ne olur? Amel ile ne olur? Evet bu hadisler öyle. Bu hadislerden ne anlaşılıyor? İşte amel imandan bir cüzdür. Birçok hadis var. Dediğimiz gibi biz bir kısmını zikrettik. Evet ondan sonra muallif ne diyor? Konuyla ilgili nebevi hadis, hadislerden bazıları bunlardır. Amellerin de imanın kapsamı içine girdiğine, amel olmaksızın ve farzları eda etmeksizin sadece tasdik ve sözün fayda vermeyeceğine delalet eden bunlardan başka sayılamayacak kadar çok çok hadis vardır. Evet. Bunlar amellerin imandan bir cüz olduğuna ve imanın kapsamına girdiklerine delalet eden kitap ve sünnetten delillerdir. Bunlar da ancak beraberinde görünen ve görünmeyen ameller bulunan bir imana övgü vardır. Amelsiz imana değil. Evet. Bu ümmetin mübarek selefinin, sahabelerin, tabilerin ve günümüze kadar en güzel şekilde onların izinden gidenlerin üzerinde icma ettikleri apaçık hak görüş budur. Hatta bu görüş ehl-i sünnet vel ve cemaatin en önemli özelliklerinden biridir ve onlarla kendilerine muhalif bidaatçılar ve heva ehli arasındaki farktır. Evet ne farkı? Farkımız nedir ehl-i sünnet mahas? Gerçek ehl-i sünnetten. Bize karşı fırkalar, bid'at ehli, hava ehli, kelam bilmem ne. Bunlardan bizim aramızdaki, ehl-i sünnetin arasındaki fark nedir? En büyük fark nereden? İman meselesidir. Biz duyuruz iman, üç taş üzerine oturur. İtikat, kavl, emel. Bir kısmı diyor iki taş üzerine oturur, bir kısmı diyor tek taş üzerine oturur, yeter. O kişisi batıldır. Bizim dediğimiz, Söz doğrudur. Bu da kimin itikadidir? Ehli sünnetin. Ehli sünnet. Ehli sünnet. Ehl sünnetin imamları kimdir? 4 imam ve ondan sonra Resulullah'a kadar uzantısı var bir iş. Yani elhamdülillah biz ehli sünnet hakiki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem itikadı üzerinedir. Evet. Onların iman tanımları kitap ve sünnetten nakledinene uygun şer'i bir hükümdür. Diğerlerine gelince, onlar haktan sapmış, doğrudan uzaklaşmışlardır. Çünkü ehl-i sünnet vel cemaat, kitap ve sünnette gelen nasların hepsine birden uymuşlar, bu naslara dayanmışlar, sağa sola sapmamış ve tereddüte düşmemişler. Fırkaların içinde orta bir yol tutmuşlar, hak yolu tutarak onların en mutlusu olmuşlardır. Allah-u Teala yüce kitabında onlardan şöyle söz etmektedir. ''Müminler onlardır ki Allah'a ve elçisine inandılar, sonra şüphe etmediler.'' Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte iman sözünde doğru olanlar onlardır. Evet. Bu da mükemmel bir şekilde Allah-u Teala hakiki müminler kimlerdir? Allah ve Resulüne iman edirler. Biz de Allah ve Resulüne iman ettik. Bak ayet hadislerde gettik. Şübheye düşmediler. Bu akide yolunda da mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Allah-u Teala ne diyor ayetin sonunda? Ulaike humus sadi'un. Bunlar nedir? Sadık doğru olanlar bunlardır. Sadık olanlar. Sadık nedir? Peygamberden sonra gelen mertebedir. Sıddık mertebesidir. Hakkıyla sadık olanlar kimlerdir? Bunlardır. Evet. Haklarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Resulüne davet edilen müminlerin söyledikleri tek söz işittik ve itaat ettik demek olmuştur. İşte felaha erenler onlar olacaktır. Evet. Bu mükemmel ayet ne diyor? Müminlerin kavilleri nedir? Allah Teala müminleri anlatıyor. Müminin kavli bu olması lazım. Eğer Allah ve Resulü'nü <gülüyor> onları çağırır içen aralarında hüç mesilsin. Yani Allah ve Resul'ün hükmü gelirken müminin kavlını olur. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Neyi işittik? Allah'ın emirlerini. Neyi itaat ettik? Allah'ın emirlerini. E biz neye işittik? Ayetleri. Neye işittik? Hadisleri uyduk. Ne diyor Allah Teala? Ulâike humul muflihun. Bular nedir? Felaha kurtuluş edenler. Kurtuluş edenler. Neden kurtarıyoruz? Neden kurtarıyoruz? Cehennemden azap ateşten kurtarıyoruz. Evet. Peygamber Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman etti. Onun rasullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz dediler ve eklediler: "İşittik ve itaat ettik ey Rabbimiz, affını dileriz, dönüşümüz sanadır." Eşittik ve itaat ettik. Her zaman mümin budur. İman ettik, tasdik ettik. Eşittik, itaat ettik. Bu müminin neydir? Şiarıdır, samboludur. Bunuyla yola çıkacağız. Fikir, akil, nekil de önüne çıkartmayacağız. Katmayacağız. Her zaman Allah'ın emirlerine uyacağız. Evet. Ey kavrayış, sahibi, okuyucu, kardeş! Ey kavrayış, sahibi, okuyucu, kardeş! Allah hepimize hak ve hakikat yolunu öğrenmeyi nasip etsin. Şunu bilmelisin ki Rabbine sadakat gösteren, hakka talip ve ahireti için çalışan bir mümin şeytanın şüphelerinden ve peşine ta takılmaktan uzak durur. Cemaate tabi olur. Müteber ehli sünnet imamlarından herhangi birisini kendisine rehber edinmeden ve bu konuda ne bir söz edinmeden, ne, bu konuda ne bir söz söyler ne de bir amel işler. Bu şeye inanması ve onunla amel etmesi için de şeriattan tek bir tane sahih delil kendisi için yeterlidir. Halbuki imanın müsemması, hakikati ve bu ismin ne anlam ifade ettiği konusunda ve onların bütün inançları hakkında Allah'ın kitabında ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bu masum ümmetin selefinin üzerinde icma ettikleri hususların sahihliğine dair hamdolsun çok sayıda delil vardır. Daha başka ne söylenebilir? Evet, burada En sonda çok güzel bir söz söylemiş muallif. Diyor ki gerçek mümin Rabbiden sadık olan doğru olan hakkı talep eden ahireti için çalışan mümin ne yapar? Şeytanla ve onun şüphelerinden ve adımlarından uzak olur. Neye uyar? Cemaate uyar. Cemaat nedir? Ehl-i Sünnettir. Neyle uyar? Kavllen, amellen, itikatten. Çünkü çünkü bunlar gerçek bir mümin bunun gibi gerçek bir mümin için bir tane delil bir imam dese onun için yeterlidir anlatabildim mi fekeyfe bir sürü deliller var bunun ile ilgili onun için biz emin olmamız lazım bizim yolumuz en doğrudur en gerçektir o da nedir iman nedir tarifi imanın tanımı Çünkü imanın tanımının üzerinde bu ne bu kadar niye duruyoruz? Bütün itikadımız bu mesele üzerine bina edilmiştir. Bunu biz anlasak, bu sistem bizde otursa cerhesinin yapımı kolay olur. Biz temelimizi sağlam yaptık. Yoksa ondan sonra ne yapsak? Temel sağlam olmasa iş oynar şüpheye düşeriz, diğer fırkalıcı bu oluruz. Elimizde büyük sürü ayet var, kitap ve sünnetten neyle deleler bizim türlü tanıma delerler. Bizim inandığımız itikada delerler. İman emelden nedir? Bir cüzdür. Olmasa olmazıdır. Ehl-i Sünnet bu imanı bugüne kadar Resulullah'tan almış bugüne kadar uzantırdı. Ondan dolayı bizim itikadımızda hiçbir çetrefil yoktur. Tazat yoktur, zıt gelmek yoktur. Ne var? Hepsinde uyum sağlayan güzel İtikadımız var. Diğer fırkalara bakıyorsan çetrefil içindeler. O da neden kaynaklanıyor? Çünkü temellerinde bir uyumsuzluk var. Çünkü taşları yerinden oynatmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim kurtar, kurtuluşu istiyorsa ben o uysun. O zaman sen Resulullah'ın şeyini değiştirsen yolda müşkületle karşılaşırsın. Evet bugün de bu kadar yeter. Ondan sonra eee imamların bu konuda iman konusunda icma ettikleri baba geleceğiz. İman konusunda icma etmişler. Bu konu budur demişler. İcma var. İcma ta nedir? 3. nedir? Delil. Delildir. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Ehl-i sünnet bu 4 temel taş üzerine durur. Evet, velhamdulillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidin musselin, nebina muhammadin, ve ala alihi ve sahbihi ajma'in.